Evet, ee, ilk sorumuzu hemen okuyorum. Talebe kardeşimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın alemlere rahmet oluşu ne demektir diye bir soru tevcih etmiş. Ee, alemlere rahmet oluşu yani alemlere, bütün alemlere, ins ve cin alemine bir rehber oluşu, bir kurtuluş vesilesi oluşu manasına gelmektedir. Onlar için hayır kapısı oluşu, şer kapılarını kapatıcı oluşu burada vurgulanmak istenmiştir. Yoksa şu demek değildir. Allah'ın Resulü alemlere rahmettir. Biz hata etsek de Günah işlesek de günahlarımız hangi boyutta olursa olsun ahirette o bizi kurtaracaktır gibi e, bazı e, kişiler, bazı gruplar bu şekilde düşünmektedirler. Bu manaya asla gelmemektedir bu. Bu manaya gelmiş olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya, kızım Fatıma, baban peygamber diye babana güvenme. Amel et. Seni kurtaracak olan senin amelindir. Seni kurtaracak olan seninle ilgili görevleri yerine getirmendir şeklinde buyurmazdı. Demek ki e, amel etmek gerekiyor. Demek ki çalışmak gerekiyor. Demek ki her kulun kendisine has e, olan emirleri elinden geldiği kadar yerine getirmesi Gerekiyor. Rahmet oluşu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayra götüren bir rehber oluşudur. İnsanlara hayrın yolu, yolunu göstermesidir. İnsanlara e, şerri tarif edip şerden, kötülüklerden onları uzaklaştırma vesilesi e, davetçisi olmasıdır onun rahmet oluşu. Ve e, biraz önce söylemiş olduğum gibi, Tembellere, çalışmayanlara, gayret göstermeyenlere, işi gücü, nefsi, heva hevesin peşinde koşanlara yönelik bir kurtuluş vesilesi manasına gelmemektedir. Bedavacılık yoktur. Çalışmak esastır. Her Müslüman Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu farzları, emirleri, yerine getirmeli, nehiilerden de sakınmalıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize cennetin yolunu göstermek ile rahmettir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi cehennemin yolundan e, korumak isteyişiyle cehennemin yolundan uzak etmek için yapmış olduğu gayret ve çabalarla da yine bizlere bir rahmettir. Bize aynı zamanda nedir? Ee, rahim manasında yani bu tabi ki Rahim Allah'ın bir ismidir. Er-Rahman Allah'ın bir ismidir. Bunlarda acıma manası vardır, koruma manası vardır, sevme manası vardır, her türlü kötülükten uzaklaştırma ve her türlü hayrı yakınlaştırma manası vardır. Ama e, insanlarda da e, eğer tabi Allah'la kıyaslanmayacak bu sıfatlar, bu isimler insanlarda da bir acıma vardır, koruma hissi vardır. Fakat bu acıma koruma e, sevgi hisleri Yüce Rabbimiz'in e, rahmanlığıyla rahimliğiyle asla kıyaslanamaz birbirine benzerlik teşkil etmez ama insanların da Allah'ın kendilerine vermiş olduğu ölçüde bir rahmet olmaları, rahim olmaları söz konusudur ama kendilerine verildiği miktarda ve derecede. Bu asla Allah'ın rahman ismiyle rahim ismiyle kıyaslanacak bir, durum değildir. Böyle bir kıyaslıma şirk olur. Ama dediğim gibi Yüce Rabbimiz Rahim'dir. Kendi celaline, azametine yakışan şekilde. Yüce Rabbimiz Rahman'dır. Kendi celaline ve azametine yakışan şekilde. İnsanlar da kendilerine Yüce Rabbimizin vermiş olduğu büyüklükte, ölçüde, keyfiyette, sıfatta rahmet içinde, merhamet içinde, acımat içinde, koruma duygusu içinde, sevgi içinde olabilirler. Burada herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Talebe kardeşimizin ikinci sorusuna gelelim. Eski kitaplarda Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a işaretler var mıdır? Elbette vardır. Özellikle bugünkü tahrif olunmuş olan İncil'de, Tevrat'ta buna dair işaretler vardır. Fakat iman etmek istemeyen ehli kitap, bu var olan ayetleri saklamaktadırlar. Doğruya yakın olan özellikle Barnaba, Barnaba İncil'ini saklamaktadırlar. Oralarda Peygamberimizin adına, hicret edeceği yere, işte ona yardım eden sahabenin kutsiyetine, derecesine, Allah indindeki derecelerine işaretler vardır. İşte bu yüzden zaten Yahudiler Medine'ye göç etmişlerdir bir kısmı. Çünkü kendi kitaplarında Medine'nin Son peygamberin hicret edeceği yer olduğu ifade edilmekteydi ve ona yardım edenlerin, onun ensarının çok büyük ecirlere sahip olacağı işaret edilmekteydi. Ve onlar da bu ecrin peşine düştüler, Medine'ye kadar geldiler ama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi işlerinden gelmeyince daha önceden hiç Beğenmedikleri e, ve putlara taptıkları için de Arapları hor gördükleri Arapların içinden, o öyle bir milletin içinden çıktığı için de olayı sindiremediler ve e, kabul etmek istemediler. Böyle oldu. O kitaplarda bu, buna dair işaretler vardır. E, hatta bizim kitabımıza da e, buna işaret vardır. Bizim kitabımızda da buna Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret vardır. Yani Tevrat'ta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adının Ahmet olduğu ve son peygamber olarak gönderileceği Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor ama atfen, nereye atfen? Onların kitaplarında da bu ayetin varlığına atfen. Oraya atfediliyor. Onlara biz böyle dedik diyor. Böyle bir peygamber göndereceğimizi onlara söyledik diyor. Demek ki onların kitaplarında, tahrif olunmayan kitaplarında o bölümlerde bunlar söz konusudur. Mezhepler neden çıkmıştır? Mezheplerin çıkması doğru olmuş doğru mu olmuştur diye bir soru var. Hakan kardeşimiz veya Hak, Hakan'lım diye isim olan bir kardeşimiz söylüyor. Mezhepler neden çıkmıştır? Bu uzun bir konu tabii. Ee, biz bunu hemen e, şöyle kısaca özetlemeye çalışalım. Mezheplerin çıkışı, değerli kardeşlerim, çok doğal bir çıkıştır. Ee, doğal yöntemlerle olmuştur. Kesinlikle düşünülmüş, e, tasarlanmış e, bir olay değildir. Doğal yöntem yöntemlerle doğal bir ortamda doğal olarak ortaya çıkmışlardır. Fakat burada sorun e, tabii ki mezheplerin ortaya çıkması değil sorun mezhep taassubunun ortaya çıkmasıdır. Mezheplerin varlığı haktır. Mezheplerde taassub etmek batıldır. Yani ee, Hasan-ı Basri alimdir hadisçidir müştehit müştehittir ee, elbette büyük bir alimdir hatası da olabilir tabii ki yani biz e, masum demiyoruz ee, onun tutmuş olduğu gitmiş olduğu anlamış olduğu bir e, İslam vardır bir yol yöntem vardır Hadislerden çıkardığı manalar vardır, ahkamlar vardır. Yine Süfiyani Sevri Hakeza, e, onun da hadisleri açıklarken e, hadislerde e, işte anlamış olduğu e, ahkamı hükümleri ortaya çıkarış şekli vardır. Bu hükümleri çıkartırken izlemiş olduğu bir metot vardır e, ve buna benzer. Dört mezhebin imamları da aynı şekilde e, bir usul izlemişlerdir hadisleri incelerken, ayetleri incelerken. Ve genel olarak biz bu usulü ikiye ayırmaktayız. Bu usul, e, cumhur usulü ve e, ashab-ı rai görüş ileri süren e, grup olmak üzere. Görüş, ashab-ı rai'nin usulü olarak iki. Kısma, e, kısımda inceliyoruz. Şimdi e, mezheplerin ortaya çıkma sebepleri nelerdir diye e, tabi soruyu bu şekilde algılamak lazım. Hemen söyleyeyim. Ayetleri, nas, hadisleri ay, ayetleri, hadisleri, nasları e, anlamada farklılıklar. Ayetlerin, hadislerin Hangi yönü öne çıkardığını e, algılamadaki bazı farklılıklar. Hadis, özellikle hadis ilminde hadis uyduranların ortaya çıkmasıyla birlikte her hadisin hükümlerde hüküm çıkartırken e, kullanılması, mahsurlu olacağı korkusunun ortaya çıkışı dolayısıyla çok sahih hadislerin sahih olarak bilinen mütevatir olarak bilinen artık yanlış olması söz konusu olmayan meşhur o sahih hadislerin manalarıyla yola çıkıp güncel meselelerde sorunlarda ve ortaya çıkan furuu meselelerde bu hadislerde bir çözüm aramak, bu hadislere kıyasen bazı içtihatlarda bulunmak, görüş bildirmek, çok genel hadisleri çok fer'i konularda hüküm verirken kullanmak gibi durumlar, farklılıkları meydana getirmiştir. Örneğin, bir alim, daha çok bir meselede o meseleyle ilgili ama çok tavan, çok genel bir e, hadisi şerifi delil olarak kullanırken bir başka alim o mevzuya daha yakın, o mevzuyla direkt ilgili, o mevzunun etrafını e, çizen, onu açıklayan, o konuyla ilgili hükmü direkt olarak veya daha yakın bir şekilde ortaya çıkaran bir hadisi doğru kabul etmek suretiyle, hasayı kabul etmek suretiyle hadis ile e, hüküm vermiş, fetva vermiş ve dolayısıyla daha genel hadisler ile fetva verenler ile daha özel hadisler ile fetva verenler arasında bir farklılık meydana gelmiştir. İşte bu farklılık meydana gelince ee, farklılığın meydana geldiği noktada farklılığı takip eden gruplar belli bir yola gidenler yani onların belli bir mezhebi diğer farklılığın peşinden gidenler veya o farklılığı gündeme getiren veya o soruya o şekilde cevap veren alimin e, talebeleri, o talebelerin talebeleri ve onların peşinden giden avam tabakası, tebaa başka bir yöne gitmek suretiyle başka bir mezhep yani gidilen yol takip etmek suretiyle bir ayrışma furu meselelerde bir ayrışma meydana gelmiştir. Burada tabi sebepler çok. Hadis uydurmalar, hadislere güvensizlik, ee, taifecilik efendim e, milliyetçilik buna benzer birçok sebepler var. Ee, bazen heva heves için içine giriyor. Şu e, alim benim memleketimden onu takip edeyim. Şu alim benim milletimden onu takip edeyim. Şu alim benim milletimden değil onu takip etmeyeyim gibi. Bir takım e, hevesler insanda hani var olup da insanın inkar edemeyeceği ama kaçılması gerektiği bazı e, yönlerin etkisinde kalarak o insanların taifeleşmeye o insanların e, biraz da milliyetçilik e, ayaklarına gitmek suretiyle bir farklılaşmanın ortaya e, çıkması e, kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi Değerli kardeşlerim, bu mesele tabii ki e, uzun bir mesele. Gerçekten bu konuyla ilgili ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Yani birden bu konunun etrafı e, böyle genel doyurucu bilgilerle bu soruya cevap vermek burada mümkün olmayacak. Ama genel olarak sebepleri bilelim. Sebepler işte bunlar. E, sebepler. Hadisleri anlama, ayetleri anlama şekillerinde e, farklılıklar, e, hadis uyduranların ortaya çıkması, hadislerin tasnifinin gecik, gecikmesi, e, efendim hadislerin tasnifinden önce alimlerin vermiş oldukları fetvalar, e, dolayısıyla bu fetvalar o hadisler olmadan verilmiştir. Ve bu zaten yani mesela örnek olarak e, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi vermek gerekirse, Kendisi şunu söylemiştir talebelerine ve bütün mezhep imamları da aynı şeyi söylemişler. Nerede bir hadis görürseniz benim söylediğime ters bir hadis, benim dediğim, vermiş olduğum fetvaya, yapmış olduğum iştihada ters bir hadis görürseniz benim sözüm merduttur benim mezhebim o hadisin göstermiş olduğu yoldur demiştir. Dolayısıyla e, bizde aynı şekilde devimiz lazım. Aynı şekilde devimiz lazım. E, Tavsup ehli olmamamız lazım. Burada ayet okunuyor, hadis okunuyor ama benim mezhebim imamım böyle diyor deyip de hadisi, ayeti bir tarafa bırakmamak lazım. Bıraktığımız takdirde kafir oluruz. Müslümanlıkla uzaktan, yakından bir alakamız kalmaz. Bazı insanlar şimdi bak, 21. asırdayız. Bilim genişti, insanlar gelişti. Efendim, e, insanların akli olgunlukları gelişti. Evet, ufak bir aksaklık oldu. Evet değerli kardeşlerim ufak bir aksaklık oldu ee, bilmeden e, bir kardeşimizin davetine e, yanlışlıkla icabet ettik sanırım e, evet o aksaklık bir daha olmaz evet bu arada sorular da e, sayfa yenilendi sorular da gitti. Sorular e, tekrar e, alalım. Evet. Ümmi peygamber tabiri. Tabiri nasıl anlamalıyız? Ümmi peygamber ne demektir? diyor kardeşimiz. Evet, peygamberimizin ümmi oluşu yani okur yazar olmayışını e, anlıyoruz buradan. Peygamberimiz okur yazar değildi ümmiydi. Yoksa burada başka bir mana aramak yanlış olur. Okur yazar değildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bu, bu şekilde anlayalım. Diğer soru. Müştehit imamların sahih bir hadis varsa benim mezhebim olur anlamına gelen sözlerini nasıl anlamak gerekir? Biraz önce ifade ettim. Elbette ki e, sahih hadis bütün müminlerin mezhebidir, yoludur. Bütün müminlerin inanması gereken manaları, anlamları, hükümleri, ahkamı içerir. Burada teslimiyet söz konusudur. Bütün, bütün imamlar da zaten e, bu, e, bu konuda müttefik Şimdi biraz önce de sözümüz aksaklıktan dolayı kesilmiş oldu. 21. asırda demiştim. İnsanlar maalesef e, aklın bilmin daha da geliştiği bu asırda e, bir bakıyoruz ki cehalet dindeki cehalet son derece artmıştır. İletişim arttı, imkanlar arttı ama cehalet de arttı. E, i̇nsanlara özgüven verenler arttı ama e, bugün müminler e, kendilerine Asla güvenmemektedirler ve dini tamamen e, bazı insanların elinden, dilinden almaktadırlar ve o insanlara büyük bir taassupla bağlanmaktadırlar. Onlardan ne duyarsalar hak olarak kabul etmektedirler. Bunun dışında hiç kimseden e, bir şey kabul etmemektedirler. Dolayısıyla bu da bu asırın bir hastalığıdır. Devam edelim. Ee, bidat nedir, ne değildir? Dinden çıkartan bidatlar var mıdır? Evet. Bidat'la ilgili şunları söyleyelim. Ee, bidat dine sonradan giren her türlü yeniliktir. Bidat'ın hasenesi, seyyesi olmaz dine giren, sorudan giren her türlü yenilik, dinde olmayan her türlü, onda olmayan her türlü yenilik bidattır. Dinden çıkartan bidat var mıdır? E, elbette olabilir. Eğer itikadi manada bir bidat varsa, bu dinden çıkartabilir. Ne gibi? Mesela, bu e, İnsanlar bugün olduğu gibi, bugün bazı cemaatlerde olduğu gibi kendi şeyhlerini, imamlarını e, Allah'a ortak koşarsalar, onlardan medet beklerseler, onları Allah ile kendi aralarında bir vesile olarak görürseler, bu insanlar dinden çıkar. E, bu çünkü büyük şirktir. Büyük şirk her zaman insanı İslam dairesinden çıkartır Allah korusun. Başka bir soru var mı? Evet, ilmine dün. Nedir? İlmine dün. İlmine dün bazlarına verilip, bazılarına verilmeyen ilim manasına gelmektedir. Bu ledün ilmi, tarikatçıların uydurmuş oldukları bir ilimdir. İslam'da ledün ilmi yoktur. Yani ilmi, ledün ilmi demek, ilmin bir takım insanlardan saklanması ve sadece bazı insanlara açılması, demektir ki Allahu Teala bu dini asla bu dinin hiçbir hükmünü saklamış değildir. İnsanlara dini tam manasıyla açıklamış, Kur'an'ı göndermiş ve dinin bütün hükümlerinde vazetmiştir. etmiştir. Dinde herhangi bir şey eksik değildir, saklanmış değildir. Bazı insanların iddia, iddia etmiş oldukları gibi onlara harikulade bazı insanlarda olmayan bir takım ilimlerin verilmiş olduğu durumu da tamamen uydurma bir durumdur. Mesela gaybı Allah'tan başkası bilemez. Ama bazı insanlar der ki ben gaybı biliyorum. Müridimin kalbinden geçeni biliyorum. Müridimin bugün ne yaptığını biliyorum. Bütün müritlerimin eee kendi memleketlerinde, kendi köylerinde, kentlerinde, mahallelerinde, evlerinde, işlerinde, işyerlerinde neler yaptıklarını takip ediyorum, görüyorum. Bu da bana Allah'ın vermiş olduğu ledün ilmidir. Demeleri tamamen uydurmadır, ee, tamamen e, şirktir. Bunlara bakılmaması lazımdır. Bunlar tamamen e, hurafe ve bidat ehlidir, şirk ehlidir. E, bunlara asla prim verilmemesi lazımdır. Evet, başka bir sorumuz var sağolun. Yoksa sohbetimizi noktalayalım. Günümüzde bir mürşide tabi olunmazsa şeytanın yolunda olunur deniliyor. Bu Bunu nasıl açıklamamız lazım? Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır manasında bir hadis uydurmuşlar. Mevzu bir söz, uydurma bir sözdür. Hadisle alakası yoktur. Ee, kesinlikle doğru değildir. Günümüzde elbette insanlar kendilerini doğruya, hakka çağıran alimlere e, ilim ehli, ihsan ehli, takva ehli, alimlere elbette müracaat edeceklerdir. Bilmediklerini onlar, e, bilmediklerini onlardan öğreneceklerdir. Onları bir alim ve hoca olarak kabul edip onların tavsiyelerine uyacaklardır. E, nasihatlerine uyacaklardır. Bu manada bir sıkıntı yok. Ama e, bizim şu anda uygulanan manasıyla mürşit edinmek onun Allah ile kul arasında bir vesile olduğunu düşünmek, kaybı bildiğini düşünmek, ibadetlerin itaatın, duanın kabul edilişinin ancak ona bağlı olduğunu, onun süzgeçinden geçmesi gerektiğini düşünmek gibi duygular, düşünceler, inançlar tamamen büyük şirke girer, Allah korusun. Bu manada bu söz tamamen reddedilir ama dediğim gibi alimlerden e, i̇lim yönünden istifade etmek bizim görevimizdir. İlmiyle amil, salih insanlardan, alimlerden, e, bidat ehli, hurafe ehli olmayan, tevhid ehli olan alimlerden dinimizi öğrenmemiz bizim görevimizdir. Bu manada e, onları mürşit olarak kabul etmemiz doğrudur. Ama dediğim gibi bidat ehli, hurafe ehli, şirk ehli insanları mürşit olarak biz kabul edersek, onların bizi götürecek olduğu yer nedir? Cehennemdir. Allah korusun bu irşattan da, bu mürşidlikten de. Ee, hemen başka bir soruya bakalım. Riyazete girerek harikulade hallerin zuhur etmesini açıklar mısınız? Riyazete giren bir kişi özel yetenekler kazanıyormuş. Duvarlardan geçme, uçabilme, suda yürüme, yürüyebilme vesaire. Ee, Müslüman olmak da gerekmiyormuş. Bu nasıl olur? Soruluyor. Ee, değerli kardeşlerim, e, Riyalat dan kasıt, e, eğer Allah'ın has kullarının bahçesi ise, yani böyle bir terim ne Kur'an'da ne sünnette geçmemektedir. Böyle bir ıstılah, böyle bir anlayış, böyle bir e, durum Kur'an'da, sünnette, peygamberimizin hayatında, sahabenin hayatında olmadığına göre bir Müslümanın bunu varmış gibi kabul etmesi de yersiz olacak, doğru olmayacaktır. Harikulade hallerin zuhur etmesi, insanların tayy mekan, tayy zaman yapmaları, mekandan münezzeh olmaları, zamandan münezzeh olmaları gibi düşünceler, inançlar, havada uçmak, suda yürümek gibi vesaire. Bütün bunların hepsi uydurma şeylerdir. bunlara inanmak doğru değildir. Bu zamandan, mekandan münezzeh olan sadece Allah'tır. İnsanlar zamandan, mekandan münezzeh olamazlar. İnsanlar e, duvardan, taştan, dağlardan geçemezler. İnsanlara verilen bir özellik değildir bu özellikler. Ancak e, Allah dilerse olur diyorlar. Niye inkar ediyorsunuz? Diyorlar. E o zaman diyeceğiz ki Allah dilerse her şey olur da siz Allah'ın bunu dilediğini nereden biliyorsunuz? Veya biz nereden bilelim Allah bunu diledi? Var mı bir hadis? Var mı bir ayet? Var mı bir delil? Yok. Siz bunu bir kuruntu olarak kendinize yakıştırıyorsunuz. Kendinizi ee, Efendim büyütüyorsunuz, yüceltiyorsunuz. İnsan üstü bir vasfa kendinizi sokuyorsunuz, iddia ediyorsunuz. Bütün bunlar yanlıştır. Doğru olduğunu herkes bunu iddia etse, böyle bir şeyi yaptığını iddia etse biz bunu nasıl kabul edebiliriz? Allahu Teala insana böyle bir özellik vermemiştir. Allahu Teala böyle bir özelliği insana vermediğine göre Dağlardan geçme, duvarlardan geçme, tay mekan, tay zaman bunlar olmadığına göre şu anda biz bunlara inanamayız. Ne peygamberimiz dağlardan geçti, dağlardan efendim, duvarları açtı ne de onun sahabesi, ne aşağı-ı mübeşşere onlar dağlardan geçti. Böyle bir şey yok. Ee, onlar insandı. İnsanlar gibi yaşadılar. İnsanlar gibi hasta oldular. İnsanlar gibi uyudular. İnsanlar gibi uyandılar. İnsanlar gibi çarşıya pazara çıktılar ve biz onları normal insanlar olarak gördük ve o şekilde görmeye devam edeceğiz. Bu uyanıkların iddiaları tamamen kendilerini yüceltmek, büyütmek, insanların dini duygularını sömürmek ve bundan rant elde etmek içindir. Ve bunlara asla inanılmaması lazımdır. Alim ve velilerin öldükten sonra tasarrufları anlatılıyor. Medet isteyene yardım gibi şeylere inanan, e, medet isteyene yardım gibi şeylere inanan istigase yapanlar soruyorlar. İşte, evet, soru tabi e, biraz cümle düşüklüğü var, sanıyorum. E, şöyle e, anladım soruyu ben. Eee, İstigase yapmak, medet ummak e nedir bunun hükmü? Evet, değerli kardeşlerim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Fatıha Suresinin 5. Ayet-i Kerimesinde اِيَّاكَ نَابُدُو وَاِيَّاكَ نِسْتَعِينَ buyuruyor ancak sana ibadet eder, ancak senden medet beklerim, sana yalvarırım başkasına yalvarmam dolayısıyla olayı tahdit ediyor, vasfediyor İnsanoğlu sadece Allah'tan yardım bekler. Allah'ı imdada çağırır. Allah'a sığınır. İstigasesini, yani sığınmasını, yardım talebini sadece Allah'a ait görür ve sadece Allah'tan yardım bekler. Bunun haricinde yapılan işler doğru değildir. E, şirktir. İnsanlardan Yetiş ya filan, yetiş ya şeyhım gibi onları medede çağırmak tamamen şıktır, küfürdür. Bunlardan, bu gibi insanlardan uzak durmak lazımdır. Mesela geçen de adam bir tanesi ne dedi? Efendim, direkt Allah'tan yardım isteyen, şeytandan yardım istemiştir diyor. Cahile bak, kara cahile bak, utanmaza bak. Şu cahile bak. Kapkara cahil, koskoca boyundan, bosundan, sakalından utanmayan kapkara cahil. Yani bunu deli bile söylemez. Allah'tan yardım isteyen nasıl olur da şeytandan yardım istemiş olur? Şu yani küfre davet edenin bu kadar da ihlahlısını yani görmedim. Bu kadar cahil olur mu insan ya? Bu kadar katmerli cahil olur mu insan? Ne büyük cahiller. Bunların gözleri bürümüş, yani kulakları hakka kapanmış, gözleri hakka kapanmış, kalpleri büyürlenmiş, hakkı görmüyor. Resmen, resmen şirke, küfre, Allah adına bir de, Allah rızası için bir de davet ediyor. Böyle çarpıklık olabilir mi? Yine bazı insanlar biliyorsunuz ki efendim ya Cibril vahiy nereden alıyorsun? Perde arkasından. Bir daha bak arkasında kim var? Kim var? Bakıyor ha gördüm ki diyor sen varsın ya Muhammed demek ki vahiy senden alıyorum sana götürüyorum. Yani ilah sensin, Allah sensin haşa. Bu kadar büyük cahillik olur mu ya? Bunlar, yani gidin Hindistan'da Bilmem ne tapınağından bir adam getirin Tapınaktan Hindu, Hindu Veya ne bileyim Şaman Mecusi Getirin Bu adamın dediğini reddeder Böyle bir şey olmaz der Yani bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir teslimiyet bizim insanlarımızda ki bu kadar açık, net, küfür kokan, küfür olduğu apaçık ortada olan bir düşünceyi normal görürler, kabul ederler. Bu hangi akılla bunu yapıyor bu insanlar? Bu nasıl bir teslimiyet, bu nasıl bir Müslümanlık? Ayetler var. Allah'tan korkmak lazım. Ya Allah bir Allah-u Teala İslam'ı niye gönderdi? Bütün Allah ile kullar arasına konan vesileleri, tağutları, aracıları kaldırmak için değil mi? Ne diyordu Mekkeli müşrikler? مَا na'buduhum اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ zulfa." Biz bu putlara bu putlara bizi ancak Allah'a kısa yoldan ulaştırmaları için e, bunlara yalvarıyoruz. Yani yaptığımız kötü şey mi? Biz de Allah'a gitmek istiyoruz. Biz de Allah'ın sevgili kulları olmak istiyoruz. Fakat bu aracılar bizi direkt olarak bu aracılar bizi daha kestirme yoldan daha kolay, daha e, yorulmadan kolaycacık Allah'a ulaştırıyorlar. O yüzden onların peşindeyiz. Onlara yalvarıyoruz. Yani şu tembele bak ya. Yani sen amel yapma. Bir başkası amel yapsın. Sonra o başkası seni kurtarsın. Sen ona yalvar. Onun Allah katında çok büyük makamı var. Allah onu kırmaz guya. Dolayısıyla her kim ki ona yalvarır, o insana yalvarır, o da Allah'a yalvarır. Dolayısıyla bütün o kendisine yalvaran insanlar cennetlik olurlar. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olsaydı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasında böyle bir ilişki olurdu. Yok böyle bir şey. Ki olmadı. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarına, Hazreti Fatıma'ya ya kızına, ne dedi? Amel edin dedi. Amel edin, babanızın peygamberliğine güvenmeyin, babanız sizi kurtaramaz. Şimdi bu insanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin demediğini diyorlar. Maalesef. Ve İslam dini Mekke'nin içinde, Kabe'nin etrafında bir şirk abidesi olarak konan lat, menat, uzza ve diğer putları yok etmek o vesileleri onlar vesileydi. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Allah'ın kendilerini yarattıklarına inanıyorlardı. O vesileleri yok etmek için İslam dini geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o putları yıkmak için geldi. Çünkü o putlara insanlar inanıyorlardı. Onlara Allah demiyorlardı ama onları Allah ile kendi aralarında bir vasıta, bir vesile olarak görüyorlardı. O mena'buduhum illa li yuqaribuna ila Allahi zulfâ Allah'a daha kes, e, kestirme yoldan bizi yaklaştırsınlar diye onlara yalvarıyoruz. Bizi yadırgamayın diyorlardı. Ama Allahu Teala onların bu niyetini, bu sözünü inkar ediyor. Allahu Teala bu vesileleri, bu aracıları ortadan kaldırmak istiyor. Allahu Teala istemiyor kul, kuluyla kendi arasında biri olsun. Allahu Teala aciz mi? ile direkt irtibatta değil mi? Allahu Teala kuluna şah damarından daha yakın değil mi? Allahu Teala kulu daha bir şeyi düşünmeden ne düşüneceğini bilen, aklından geçeni hemen daha aklından geçirmeden daha önce bilen değil mi? Allahu Teala gecenin zifri karanlığında Siyah taşın üzerinde yürüyen siyah karıncayı ve görmüyor mu? Onun ayak seslerini duymuyor mu da? Bir kulun yakarışını, yalvarışını duymayacak. Bunlar maalesef çok büyük hata içindeler. İslam dini Allah'a teslimiyet dinidir, kullara teslimiyet ettiğini değildir. İslam dini asla aracı kabul etmez. Aracılar şirktir. Aracılara inanmak, aracı kılmak Müşrikliktir. Allah korusun. Biz Hücre Rabbimize direkt ibadet ediyoruz. Ara, onunla kendi aramıza aracılar koymuyoruz. Beşer koymuyoruz. Ölüleri koymuyoruz. Türbeleri koymuyoruz. Taşları koymuyoruz. Putları koymuyoruz. Biz direkt Allah'a yalvarıyoruz. Direkt Allah'a yalvarıyoruz. Eğer vesile görmek Allah ile kul arasına bir vesile konulacak olsaydı buna en layık olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olurdu ve o da derdi ki duanızda beni Allah ile aranızda bir vesile görün bana dua edin ben Allah'a ileteyim derdi dedi mi yok demedi bilakis o direkt Allah'a yalvarın dedi hep buna çağırdı Allah'a sığının dedi Allah ancak yardım edebilir dedi Şimdi Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. Bu kara cahiller, bu sarıklı cahiller bunları görmüyorlar mı ya? Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Bakınız. اَلَّذِنِ يَدُعُونَ min دُونِهِ اِبَادٌ اَمْثَالَكُمْ Onların Allah'tan gayrı yalvardıkları şeyler onlar gibi insanlardır. Sizler gibi insanlardır onlar. Onlara yalvarmayın diyor. Yine başka bir ayet kerime de: "Omen azallu mimmen yedu'u min Allah'tan gayrısına yalvaran, Allah'tan gayrısını imdada medede çağırandan dan daha sapık kim vardır diyor. Ki bunlar şimdi ya filan yetiş, ya Geylani yetiş, ya Senusi yetiş. Ya ticani yetiş. Ya efendim e, şu bu yetiş. Ya Ahmet yetiş. Yani bunlar açık, seçik küfürdür, şirk'tir. Allahu Teala bundan ne ne diyor? Allahu Teala aciz değil. Allahu Teala sesini sesini duyar. Sana yardım etmeye muhtedir. Güya bunlar ya sen kim oluyorsun Allah'a yalvarıyorsun ya? Senin sen Allah tanımıyor ki sen günah Sen önce bana gel, beni vesile gör, ben gideyim seninle Allah arasında aracı olayım, sana torpil geçeyim. Ben büyük insanım ben, benim sözüm Allah efendim yıkmaz, geri çevirmez isteğimi benim. Ben gideyim söyleyeyim o zaman sen dediğin kabul olur. Manasında bir yaklaşım içindedirler. Bu da tamamen küfürdür, yanlıştır. Tamamen yanlıştır. Evet. Şimdi bu arada başka sorular da var. Onlara bakalım. Ve efendim diğer sorumuzu okuyorum. Evet. Alim ve velilerin öldükten sonra tasarrufları anlatılıyor. Onu da söyledik. Evet. Eee Bekâ billah, fena gibi ta tasavvufi terimler ne anlama gelmektedir? Beka billah Elbeka'u billah yani Arapçası Allah'la birlikte bakileşmek Allah'ta kalmak Allah'ta kalmak, Allah'la hemhal olmak, bir olmak Allah'la birlikte bakileşmek Kalıcı olmak Allah'la birlikte ölümsüz olmak Yani Allah nasıl Allah için ölümsüz konusu değilse onunla birlikte olup, onun gibi ölümsüz olmak, ölümsüzlüğe kavuşmak manasına gelmektedir. Yine fena fillahta, bunları açıklayacağım şimdi, fena fillahta, Allah'ta kaybolmak manasına gelmektedir. Bunların hepsi, vahdedi vücut anlayışının e, terimleridir. Yani, vahdet vücut, vücut birliği, tek olma. Yani bütün beşeriyetin esasen e, belli bir terbiyeden, belli bir yoldan sonra Allah'ın zatında kaybolmaları, Allah'ın mübarek zatında subut etmeleri ve onun zatıyla zatlanmaları onunla bir olmaları, onun zatında kaybolmaları, erimeleri, dolayısıyla ilahlaşmaları manasına gelmektedir. Dolayısıyla gerek Allah'la birlikte bakileşmek, sonsuzlaşmak veya fenafillah ile de Allah'ın zatında zat bulup kaybolmak düşünceleri hepsi birden ilahlaşmak manasına gelmektedir. Kulların ilahlaşması manasına gelmektedir. Bu anlayışa göre her kul aynı zamanda Allah'tan bir parçadır ve bu parçanın bir gün bir eza, bir cefa, bir terbiye sonucu tekrar ait olduğu yere gitmesi gerektiği düşüncesi vardır. Dolayısıyla burada Allah ve mahlukatının bir olduğu düşünülmektedir. Mahlukat inkar edilmektedir. Mahlukatın Allah'ın kendisi olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla haşa ve kella bunlar tamamen şittir. Böyle bir şey düşünülemez. Eee Allahu Teala leyse kemihi şey. Ona hiçbir şey benzemez buyurmaktadır. Dolayısıyla Allah'a benzer hiçbir şey yoktur. Ee, Allahu Teala mahlukatından hiç kim hiç kimseye benzemez. Buna dair hadisler var, ayetler var. Bu ee, allah Teala kendisine ortak koşturmaz. Ortak kabul etmez. allah Teala asla kendisine ortak kabul etmez. Nasıl olur da allah Teala kendi zatında kullarına e, zat verir? Nasıl olur da allah Teala hiçbir ortak kabul etmez iken, eğer iki ilah olsaydı bütün kainat yok olurdu ifadesini buyurur iken, İkiliği kabul etmez iken nasıl olur da e, yaratmış olduğu bu beşeriyeti e, kendi zatında eritir ve bu beşeriyetle hemhal olur ve o beşeriyet, beşeriyetin de e, ilahlaşmasına müsaade eder. Bunlar tamamen küfürdür, tamamen yanlıştır, tamamen Şeytan bile bu düşüncelerden Allah'a sığınır. Şeytan bu kadar ileri gidemedi ya. Şeytan, şeytan Allah'ın bir emrine karşı geldi. Karşı da gelmedi. Yani kibirlendi sadece. Ya Rabbi bir daha düşünsen sen bu emri. Beni ateşten yarattın. Ben biraz yüksek değil miyim ya Rabbi? Onu çamurdan yarattın ya Rabbi. Biraz daha şöyle bir daha düşünsen. Bir daha şöyle gözden geçirsen bu emrini der gibi oldu. Huzurdan kovuldu. Şimdi bu adamlar aman neler söylüyorlar. Beşeriyetin ilah olduğunu söylüyorlar neredeyse. Şimdi buna benzer i̇bn Arabi mesela namazı niyazı terk etmiş. Sormuşlar kendisine niye namazı niyazı terk ettin? Cevap olarak demiştir ki ben namaz kıldığımda kul mu Allah'a secde etmiş olacak yoksa Allah mı kuluna secde etmiş olacak ben bunu bilmiyorum. Ee, biliyorum ama yani ben Allah'a secde ettiğimde aslında e, aslında Allah kuluna secde etmiş gibi oluyor. Gibi bir haşa bir söylenti içine girmiş. Dolayısıyla kul olmayı kaldırmış. Her kulun Rab olduğunu, ilah olduğunu ileri sürmüş ve bu şekilde ibadetleri kaldırmıştır. Çünkü ibadetler kullara yöneliktir. O da kulu olduğunu kabul etmiyor. Allah'ın zatında kaybolduğunu dolayısıyla ilahlaştığını kabul ediyor. Dolayısıyla ilah, ilahın da ibadet etmesi söz konusu değildir diyor. Al sana bir felsefe, bir düşünce. Buna benzer e, çok şeyler var. Yani yine Hallacı Mansur'un el hak demesi, ben hakkım demesi, yani ee, hepsi vahdet-i vücuta, fena fillaha ve kabillaha e, götüren o düşünceleri o felsefeyi, o batıl o küfri, şirki felsefeyi e, destekleyen e, insanlardır. O düşünceyi ileri süren e, insanlar maalesef bugün de aramızda mevcuttur. Bugün öyle insanlar gördüm ki Üniversitede profesör ama diyor ki Hallacı Mansur ne güzel söylemiş. Enel hak, ben hakkım, ben ilahım demiş. İşte Vahdet'i bu uçuda çağırmış aslında. Ne güzel söylemiş. İnsanlar bunu nasıl olur da anlamazlar. Ne büyük söz söylemiş. Diye adamı reklam ediyorlar. Yani e, hamdolsun ki Elimizde Kur'an var. Hamdolsun ki peygamberimizin mutahhar sünneti elimizde. Bizler Kur'an'ın yolundayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundayız. Buna benzer cahiller, kara cahiller her zaman çıkmıştır. Ee, i̇badeti bırakan, namazını yazı bırakan ve ilahlaştığını iddia eden e, efendim İbni Arabi ee, gibi ee, insanlar bugünümüzde de vardır, olacaktır. Bunlara e, yani prim vermemek lazım, peşinden gitmemek lazım. Ee, bu bunu söyleyen insanların da çok büyük cemaatleri vardı, talebeleri vardı. Milyonları peşinden sürükliyorlardı. Bugün de aynı. Bugün efendim Allah'a direkt yalvaranlar şeytanlara yalvarmıştır. Diyen insanların da peşinde yüzbinler var. Maalesef. O günlerde yüzbinler vardı. Bugün biz o insanların yaptıklarını kınıyoruz. Belki yıllar sonra bu sözü söyleyen insanlar da kınanacaktır. Evet. Bu konuyla ilgili bunları söyleyelim. Ee, bakalım. Başka sorular var mı? Ee, konuda saatimiz şu anda 9 bir buçuk saat oldu. Sizinle birlikteyiz. Yukarı doğru çıkıyorum. E, bakayım e, başka bir soru var mı diye. Sıradan e, gitmek üzere. Biraz daha hızlı geçmem lazım. Soruları. Tarikat şeyhlerinden ve bunların vekillerinden tövbe almak caiz mi? Kardeşim tövbe. Allah'a yapılır. Tövbe yapılırken de Allah ile kul arasında hiçbir kimse girmez. Direkt Allah'a pişman olduğunu bildirirsin, o günaha bir daha dönmeyeceğini söylersin, azmedersin, tövbe edersin. İşte tövbe budur. Ama efendim bir şeyhin dizin dibine gidip de tövbe vermek, o adamın da efendim senin tövben olmadığı, kabul etmedim tövbeni, git bir hafta çalış gel demesi şirktir. Bunlar. Nasıl orada kabul edilebilir böyle şeyler? Bunu kabul eden insanlar var. Böyle bir şey yok. Tövbe direkt Allah'a yapılır. Tövbe yapılırken de nasıl ki dua yapılırken Allah ile kul arasına bir vesile bir aracı girmez. Tövbe yapılırken de Allah ile kul arasına bir vesile girmez. Tövbeyi kendi huzurunda yapılmasını isteyenler bu tövbe olmadı sen bir daha yap sen bir daha git bir daha çalış şunları şunları yap da gel diyenler bu zalimler bu asrın ilahlık iddiasında bulunan firavunları, tağutları her zaman olmuştur. Bugün de var. Bunlar kendilerini bir şey zannediyorlar. Kendilerini adeta yeryüzünde Allah'ın gölgesi, temsilcisi olarak görüyorlar. Hatta işte biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Allah'tan bir parça olarak da görenler var. Vahdeti vücut ile. Bekabillah, fenafillah ile. Allah korusun bu tür insanlardan, bunların şirklerinden. Tarikatta el alma şeklinde yapılan tövbe doğru mudur? Tövbe Allah'a verilir dedim ya. El almaydı, şuydu, buydu bunlar yok. İnsan tövbeyi, tövbenin şartları var. O günahı bırakacaksın. O günaha dönmemeye azmeteceksin, Pişmanlık arz edeceksin. Rabbine yalvaracaksın. Bu. Bunun haricinde bütün tövbeler batıldır. Evet. Ee, yine talibe kardeşimiz diyor ki tarikatlarda se Sedat-ı diyerek isimler say sayılıyor. Zikir meclislerinde hazır oldukları iddia ediliyor. Bunu açıklar mısınız diyor? Bunlar da uydurmadır. Bütün tarikatlarda vardır. Tarikatın oradaki hocası neyse şeyhi şu anda aramızda peygamber var. Şu anda hepinizi selamlıyor der ve herkes orada sahtekarca evet evet ben de selamladı der. Hepsi içinde ya bütün arkadaşlarıma peygamberimiz selam verdi elini aldı da benim adımı benim elimi almadı ama ben şimdi bunu burada söylersem rezil olurum. En iyisi ben de kafa sallayayım bana da geldi diyeyim diye yalan konuşurlar. Bunlar saçma şeyler yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani zikir meclislerine şu gelecek, bu gelecek. Zikir meclislerine peygam, e, peygamberler değil ama melekler iştirak eder. E, şu anda yapmış olduğumuz bir zikir meclisidir. Bu hahular, kafa sallamalar, hoplamalar, zıplamalar, davul zurna eşliğinde halay çekmeler, bunların zikirle alakası yoktur. Bunlar şirki, pid'i, hurafelerdir. Bunlardan uzak kalmak lazım. Hızır ve Musa aleyhisselamın kıssası zikredilerek velayetin risaletten üstün olduğu anlatılıyor. Hızır, Musa aleyhisselamdan daha derin bilgilere, ilmiledüne sahip. Bundan dolayı velayet, risalet makamından üstün olduğu anlatılıyor diye sormuş. Şimdi Değerli kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'a eşlik eden Allah'ın veli kulu adının Hızır olduğuyla ilgili bir elimizde bilgi yok bir kere. Allah'ın ilim verdiği bir kul öyle geçiyor. Allah'ın ilim verdiği bir kul. Ve e, bu kulun Allah tarafından bilgilendirilmek suretiyle bazı olaylara giriştiği anlatılıyor. El-Hak, âmennâ o sattaknâ. Bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Bu Kur'an'da var, bunu bu şekilde kabul edip buna iman ediyoruz. Fakat, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı için bu veli kula, bu haberlerin Allah tarafından verildiği, verildiğini kabul ediyoruz ki bu insanın da peygamber olma ihtimali vardır. Allah'ın bir kuludur ama peygamber olma ihtimali de vardır. Allah ona bazı şeyleri vahyetmiştir. Ki peygamber olma ihtimali yüksektir. Çünkü Allahu Teala peygamberlerine vahyeder. Ve ona bu bilgileri vermiş, o bilgiler neticesinde o zat e, bazı amellerde bulunmuş, bazı filiyatlarda bulunmuş. Bu filiyatlar karşısında Hazreti Musa bilmediği için e, şaşırmıştır. Şimdi, evet, bunda bir garipsenecek bir durum yok. Amin ne osatlakna. Fakat garipsenecek durum nerede var, biliyor musunuz? Bugün biz Kur'an'da böyle bir kısa var diye iman ediyoruz. Peki ya Ahmet, Mehmet, ben sana nasıl inanacağım? Allah'ın sana ilim verdiği, Allah'ın sana vahyettiği gerçeğini eğer böyle bir gerçeği iddia ediyorsan, ben sana nasıl inanacağım ya? Herkes iddia edebilir böyle bir şeyi. Biz Musa Aleyhisselam'la Allah'ın bu kulu arasında geçen bu olaya iman ediyoruz çünkü Allahu Teala bunu vahyetmiş, Peygamberimize vahyetmiştir. İman ediyoruz. Peki ben bugün bu asırda bunu iddia eden insanlara, bana da Allah'tan ilim geliyor, vahiy geliyor diyen insanlara nasıl inanacağız? Delilleri nedir? Böyle bir şey olabilir mi? Kur'an'da mı geçiyor? Felanciya, fişmancaya Allahu Teala haber getiriyor diye, vahy diyor diye geçmiyor. E şimdi bu olaydan e, ne malanarak bu insanların böyle bir sevdaya düşmeleri? kendilerini buradan nemelandırmaları, bunu örnek göstererek kendilerinde efendim ledun ilmi olduğunu, Allah'ın efendim o veli kul gibi veli kul olduklarını iddia etmeleri ne derece sağlam bir yoldur? Ne derece e, yere basan bir düşüncedir? Asla e, böyle bir şeyler e, inanılmaz. Böyle şeylere inanılmaz. Bunlardan uzak kalmak lazım. E, Allahü u Teala e, son peygamberini göndermiştir. Allahü u Teala e, peygamberler dışında hiçbir kuluna vahyetmemiştir vahyettikleri de peygamberlerdir son peygamber gelmiştir vahiy kapısı kapanmıştır bundan sonra hiç kimse vahiy almayacaktır kıyamete kadar bundan sonra tabi peygamberimizin zamanında çıktığı gibi şimdi bu zamanda da yalancı peygamberler çıkıyor biz Allah'tan vahiy alıyoruz diyorlar bunlar yalancı peygamberlerdir bunlara inanılmaz Bunlar, bunlara inanma, inanmamayı bize Kur'an emrediyor, Allah emrediyor. Vahiy bitti, son peygamber geldi, bitti o kadar. Bundan sonra peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla hiç kim, e, peygamberim diye ortaya çıkan insanlara asla inanma, inanmayalım. E, ledün ilmi ile peygamberlerden daha üstün olduklarını iddia eden insanlara da İnanmayalım. Olur bu insanlar. Herkes iddia eder. Herkesin var, dili var. Herkes böbürlenir. Herkes efendim insanların manevi, manevi duygularını sövürmek suretiyle rant elde etmek isteyebilir. Bu memleket nelerini gördü? Bunları da görüyor. Aklın varsa inanma. Kur'an var. Sünnet var elinde. Niye inanıyorsun? Neden? Ne gerek var bunlara inanmaya? İhtiyacın mı var? Allahu Teala Nasıl inanman gerektiğini, ne yapman gerektiğini, ne yapmaman gerektiğini Kur'an da belirtmiş zaten yani. Dolayısıyla e, yok ledün ilmidir, yok şudur budur. E, bunlara inanmamak lazım e, ve bu insanların iddialarına Musa Aleyhisselam'la Allah'ın, o kulu arasında, belli kul arasında geçen o kıssa da bir delil yoktur. Buradan nemalanmasınlar. Evet. Diğer bir soruya geçelim. Şimdi vakit de bayağı uzadı. Sorular da var. Ee, geçemiyoruz. Ee, evet. İsra kardeşimiz. Hocam Kur'an'da zikir farz mıdır? Böyle bir ayet var mı? Varsa hangi ayettir? Değerli kardeşlerim. Şimdi İslam'da zikir nasıl yapılır? Onu bir anlatalım. Ve bugünkü yapılan zikirlerin e, hangisi Sünnete uyuyor, hangisi Sünnete uymuyor, onu da siz ortaya çıkartabilirsiniz. E, zikir demek, hatırlamak demektir. Allah'ı hatırlamak, onu zikretmektir. Onu kalple hatırladığımız zikrettiğimiz gibi, kalpte zuhur edeni dile dökmekte zikirdir. Zikrin görüntüsüdür kelimeye, sese dönüş, dönüşmüş halidir zikrin. Zikir e, Allah, Allah demek suretiyle yapılmaz. Sünnete aykırıdır. Hatta acayip sesler çıkartarak, oyun gibi, dans gibi hareketler yaparak, yerde yuvarlanarak, şiş, ateş üzerinde yürümek, şiş sokmak, bağırmak, çağırmak, merdinden atlamak, takla atmak e, gibi şeylerle zikir olmaz ee, Tevrat'ta Allah'ı zikrederek dans edin diye bir ayet uydurmuşlar bu tarikatçılar bunların yolunda işte Kur'an'da böyle bir şey yok şimdi rap diye rap müziği diye bir rap müzik var rapçiler diye gençler var rapçi. ne yapıyorlar Kafaların üzerinde dönüyorlar, efendim, hopluyorlar zıplıyorlar, ellerin üzerinde hareketler, efendim, akrobasi hareketler yapıyorlar vesaire. Şimdi son zamanlarda bazı video görüntülerinde görüyoruz. Bu e, zikir rapçileri çıkmış, aynı hareketler yapıyor ama zikir adına yapıyor. Bunlar saçma sapan şeyler. Allah Allah diye zikir yapılmaz, ama zikir e, Tek başına insan, tek başına olduğu bir e, anda, namazların akabinde veya yalnız kaldığı bir e, anda, e, efendim, evinden çıkarken, evine girerken, yatağına girerken, yatağından çıkarken, efendim, e, helaya giderken, çıkarken, e, yemeğe başlarken, bitirirken, e, bir e, yeni elbise giydiğinde, ee, ne bileyim bir nimet ile karşı karşıya geldiğinde bir musibet ile karşı karşıya geldiğinde hülasa hayatın her alanında e, e, Allah'ı hatırlamak Allah'ın adını anmak zikirdir. Bismillah demek zikirdir. La ilahe illallah demek zikirdir. Subhanallah demek zikirdir. Çünkü Subhanallah'tın bir, belli bir ana manası var. Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bütün kamil sıfatlar senindir demek. Allahu Ekber, Allah'ın yücedir demek. Elhamdülillah, hamd Allah'a aittir. Hamd Allah'adır, Allah'a hamd ediyorum demek. Bütün bu, bu cümleler e, Allah'a sevmenin, ona yaklaşmanın tezahürüdür. Bunlar zikirdir ama sadece Allah, Allah, Allah demek zikir değildir. Böyle bir zikir sünnette yoktur. Hoplayarak, zıplayarak, bağırarak, çağırarak, dans ederek, toplu, toplu olarak insanların sağa sola, derin derin solumalarıyla zikir yapmak sünnete aykırıdır bunlar e, bit'i hurafe, hurafe zikirlerdir maalesef bunlar şimdi kadınla erkekli zikirler var kadın erkekli dans hatta içkili zikirler var şimdi yakın zamanda belki de zinalı zinalı zikirler olacak bunlar yani olabilir e, insanoğlu yani her şey şeyi insan insanoğlu Yapıyor zaten. Ne yapacağız? Biz bu insanların e, saptığı noktada insanları hakka çağıran insanlar olmamız lazım. Allah korusun. Hamdolsun ki elimizde Kur'an var. Hamdolsun ki bu tahar sünnet elimizdedir. Biz bu silahlarla kuşanıp efendim tevhidi inancı tem temsil etmenin gururunu yaşamalıyız. Evet. Hemen bak başka sorular var mı diye bakıyorum sorular biraz çoğalmış ama evet bakıyorum. Evet. Değerli kardeşlerim vakitte de bir hayli uzadı ama daha da soru almayalım. Ekranda var olan soruları cevaplandırmakla yetenelim. Bir kardeşimiz soruyor. Secde yalnız Allah'a yapılacağına göre meleklerin Hz. Adem'e secdesini nasıl değerlendirmeliyiz? Yazılış yönünden şeytanla melekler arasında nasıl bir münasebet vardır? Evet. Ee, evet değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de meleklere Üscudûli Adem'e Adem'e secde ediniz emrini buyurmuş. Melekler de secde etmişler. Adem secde etmemiştir. Biz bunu görünen manasıyla algılamamız lazım. Burada e, bazı insanlar çıkıyor diyorlar ki hayır secde e, insandan Allah'tan başkasına yapılmaz. Allahu Teala e, bunu da emretmez. Burada sadece kastı Adem'in üstünlüğünü kabul ediniz manasındadır diye söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, biz böyle, yani dibi görünmeyen, arkası görünmeyen yorumlara düşemeyiz. Ayette böyle diyorsa, böyledir. Allah böyle arzu etti o anda. Allahu Teala Adem'in ve onun zürriyetinin meleklerden üstün olduğunu göstermek için böyle fiili bir davranışa melekleri davet etmiş olabilir. Çünkü gerçekten de Adem meleklerden ayrı olarak kontrol mekanizması kendisine verilen bir mahluktur. İradeyi i cüz'iye Hürriyet, irade hürriyetine sahip, kontrolü kendisine verilmiş olan, hayırı ve şerri yapma arzusunda olduğu zaman bunları yapabilecek imkana sahip, o imkan kendisine verilmiş olan bir mahluk olarak elbette, elbette, kötülüğe meyletme arzularına rağmen Allah'a meylettiği takdirde meleklerden üstündür. Bunda şüphe yok. Bu üstünlüğü Allahu Teala vurgulamak için meleklere böyle bir emir vermiş olabilir. Bunda hiçbir mahsur yok. Yok efendim böyle bir şeyi Allah emretmez. Niye emretsin? Secde Allah'a aittir sadece gibi e, yorumlar ile bu ayetin görünen manasını batıla çıkarmak doğru bir hareket değildir. Ayette böyle diyorsa böyledir. Ayette allah Teala böyle diyor diye dünyada insanlar insanlara secde etsinler o zaman gibi bir mantık çıkarmak da yanlış olur. allah Teala orada böyle emretti. allah Teala'nın hikmetinden su sual edilmez. allah Teala'nın burada ortaya çıkarmak istediği gerçek ger gerçeklerden sual edilmez. allah Teala anladığımız kadarıyla Adem'in meleklerden üstün olduğunu İtaat ettiği takdirde kötülük yetkisine rağmen iyilik yetkisini kullanarak iyilik yetkisini kullanarak Allah'a koştuğunu, koşacağını ima ederek onun bu şekilde üstünlük kazandığını ifade etmek üzere meleklere böyle bir emri tevcih etmesinde e, hiç hiçbir mahsur yoktur. Allahu Teala hürdür. Allahü Teala'nın emrinden, işinden sual edilmez. Böyle oldu diye de dünyada bu o zaman insan insana secde etsin gibi bir mantığa da düşülmez. Evet. Ee, hemen bakıyorum başka soru var mı diye. Ee, sorular var zaten de. Soruların ucunu kaçırdık. Ee, bayağı. E... Evet. Bazı kimseler ibadetin kalpleri temizlemek için yapıldığını söylüyor ve kalbim temiz deyip benim kalbim temiz olduğuna göre ibadet yapmam gerekmez diyorlar böyle bir gerekçeyle kişi ibadet sorumluluğundan kurt kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Kalbim temiz kalbi temiz olan ameli de temiz olur. Kalbi temiz olan Allah'a etat eder, kalbi ak olan günah işlemez, kalbi ak olan Allah'a etat eder, kalbi ak olan Allah sevgisinden kalbi titrer, derisi titrer, Allah sevgisinden gözyaşı döker, Allah'tan korkar, azabından korkar, şeytanla birlikte olmaz, şeytanın dostlarıyla birlikte olmaz, açıklar, saçıklar. Namazsızlar, niyatsızlar, kıblesizler, ee, Allah'ı ancak musibet esnasında hatırlayanlar temiz kalbe sahip değildirler. Kapkara kalpleri vardır. Günahtan batmıştır. Onların kalpleri kapkaradır. Onlar kalbim temiz iddiasında bulunabilirler ama onların kalpleri günahtan kararmıştır. İsyandan kararmıştır. Şirkten kararmıştır. Kapkaradır. Temiz değildir. Niyetler temiz değildir. Kalpleri temiz değildir. Gönülleri temiz değildir. Beyinleri temiz değildir. Onların bu iddiası sadece bir iddiadan ibarettir. Evet. Bunlar sorumluluktan kurtulamazlar. Böyle bir iddiayla ibadet yapmaya gerek yoktur diyemezler. Çünkü ibadet ee, Allah'ın insanlara farz buyurmuş olduğu bir ameldir. Ondan hiçbir şekilde uzaklaşmak hiçbir iddia ile ondan uzaklaşmak doğru değildir. İnsanın böyle bir hakkı yoktur. İbadetlerimizi niçin Arapça yapıyoruz? İbadetlerimizi niçin Arapça yapıyoruz? Değerli kardeşlerim, ibadetlerde her ibadette hani Arapça olacak diye bir şart yok. Mesela dualarımızı kendi dilimizde yapıyoruz değil mi? Allah'ım bana şunu ver bunu ver diyoruz. Bütün ibadetlerimizi kendi dilimizi kullanarak yapıyoruz. Ancak namaz ibadeti hariç. Namaz ibadeti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize göstermiş olduğu şekilde yapılıyor. O da bize bunu öğretmiştir. Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz demiştir. O zaman okuyacaksınız Fatiha'yı. Peki Fatiha'nın tercümesini okuyan Fatiha'yı okumuş sayılır mı? Oku, sayılmaz. Peygamberimiz ruküde Subhan Rabbi azim dediyse sen de Subhan Rabbi azim diyeceksin. Sejde Subhan Rabbi ala dediyse sen sejde Subhan Rabbi ala diyeceksin. Ruküyeden doğururken Semiyallahu limen hamide dediyse sen de aynısını söyleyeceksin. Sallu kema'r aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız öylece namazınızı kılın diyor. Dolayısıyla namaz bu şekilde kılınır. Allah'ın Resulü'nün gösterdiği şekilde, gösterdiği e, hareketler ile, zikirler ile, dualar ile kılınır. Biz bu şekilde e, namazımızı eda ederiz. Ancak nafile namazlarda özellikle kendi dilimizde, kendi dilimizde nafile namazlarda kendi dilimizde secdesinde, rukusunda, Dua etmekte caizdir. Bunu da söyleyeyim. Evet. Evet bakıyorum başka sorulara değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi sorularınızı okuyorum da yani bunlara cevap verirken eksik yönleri kalabilir. Hatırlatın yani sorunun sadece bir yönüne cevap verip de diğer yönünü unutmuş olabiliriz. Onları da hatırlatın. Eğer cevap bulamadıysanız, meramınızı karşılayamadıysa söylediklerimiz derhal hatırlatın. Ee, sanıyorum sorular bitti. Sorular bitmedi de biz bitirelim. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Şu anda aşağı yukarı 2 saattir beraberiz. Ee, ve bu 2 saat esnasında tabii ufak tefek aksaklıklarımız oldu. Bilmeden bir kardeşimizin tele, mikrofon isteme isteğine bilmeden bilmeden evet dedik. Ve biraz sohbetimiz orada bürünmüş oldu. Tabii bu kardeşimiz de haklı olarak böyle bir istekte bulunmuş olabilir. Ama Tabii ki ders yapma, yaptığımız için de kusura kalmasın kendisi, e, mecburen dersimizi yapmak zorundayız. E, ve bu kardeşlerimize odanın görevlileri uygun görürseler, mikrofon arz ederler, onlar tamamen odanın görevlileriyle ilgili durum. Hepinizden Allah razı olsun. Dilediniz. Allahu Teala meclisimizi... E, bir rahmet meclisi kılsın. Ee, hakkımızda dünyamız, okupağımız için hayırlı kılsın. allah Teala bilmediklerimizi öğrenmeyi, bilmediklerimizle, e, bilmediklerimizde öğrenmeyi, bildiklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ee, Allah-u Teala hakkı hak bilip ona sarılmayı, ondan uzaklaşmayı bizlere nasip eylesin. Hepimizi Şirkin her türlüsünden, büyüğünden, küçüğünden, gizlisinden, aşkarından bizleri uzak eylesin. Allahu Teala her türlü şeytan ve avanesinin hilesinden bizleri kursun. Allahu Teala razı olacağı kullardan eylesin. Allahu Teala şeytanın pençesine düşen ve şeytanın pençesinde imanını kaybeden zavallı İnsanlar olmaktan bizleri korusun. Allahu Teala o insanlara da yardım eylesin. Düşmüş oldukları o hatalardan bu insanları da çıkar çıkarsın Allahu Teala cümlemize rahmet eylesin. Cümlemize merhamet eylesin. Ee, dinlediğiniz için hepimizden Allah razı olsun. Vaktiniz ayırdınız. İki saatten beri burada beraberiz. Yoruldunuz. İnşallah ee, Allah umur verirse haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz. Allahu Teala cümlemizi hak yolda eee muvaffak eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin. Amellerimizi salih eylesin. Bu amellerimizi ahirette sevap kefemizde görmeyi ve sevap kefemizin ağır basmasında bu amellerimizin vesile olduğunu görmeyi cümlemize nasip eylesin, Allahu Teala taksiratlarımızı affeylesin, cümlemizi cennetiyle müşerref kılsın, cehennem azabından cümlemizi korusun. Ve akru davana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.